e, ...hayatımıza nasıl yansıması gerektiği üzerinde duruyoruz. Geçtiğimiz programda ahirete imanın hayatımıza yansımaları üzerinde değerlendirmeler yaptık. Geniş bir konu, ahiret konusu geniş bir konu. Dünya hayatı, ahiret hayatı e, bu çerçevede gerçekten üzerinde e, durulabilecek... Çok farklı başlıklar var. Kabir hayatından, mahşer ortamına, sırata, cennete, cehenneme e, yani her biri üzerinde ayrı ayrı durulabilir ve her birinin e, inanan insanlar tarafından kavranması önem arz ediyor. Biz sohbetimizi e, daha çok bu tür iman esaslarının hayatımıza etkileri çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Yani diğer konular işte bağızdır, mahşerdir, haşr ortamıdır, amel defterinin verilmesidir. Yani bunlar gerçekten ayrı ayrı okunması, araştırılması gereken konular Biraz daha pratiğe yöneliyoruz e, buradaki sohbetlerimizde. Onun için sorularımız, değerlendirmelerimiz de o çerçeveye inhisar ediyor. Bugün e, Muhterem Hocam'la e, gene bu çerçevede e, bir sohbet yapalım diye düşünüyorum Hocam. Hoş geldiniz hoş öncelikle. Şimdi ahiret konusunu konuşurken belki dünyevileşme üzerinde de durmak lazım. Yani işte sekülerizasyon deniyor, laikleşme deniyor ve e, modern e, dünyada e, Müslümanların hayatını da bu sekülerizasyonun e, etkilediği ifade ediliyor. Dünyevileşmenin etkilediği ifade ediliyor. Yani dünyevileşme Kuranda da karşılığı olan bir şey mi? E, nedir dünyevileşme? Nasıl yansır e, Müslümanın zihin dünyasına e, ve hayatımıza nasıl yansır? E, Ahiret imanın e, imanla dünyevileşmenin çeliştiği e, yerler neresidir? Gibi. Ee, sorular üzerinde başlayalım isterseniz Bismillahirrahmanirrahim Şimdi hocam bir benzetmeyle Ya da bir, e, Örnekleme yaparak Sözlerimize başlayalım Şimdi İstanbulla Ankara arası e, 4 saat Kilometresi belli Arabanın süratı belli Bu 4 saatlik 450 kilometrelik yolu Normal işte 90 kilometre yapan bir araçla 5 saatte gidiyor bir insan Arada da bir e, Dinlenme molası verse 20 dakika 4,5 saat diyelim Evet Bir insan 15 saattir yola çıkmış Hala Ankara'da değil Arabası da sağlam evet. Ne olabilir? Her mola yerinde durup eğleniyordur evet. Her mola yerine uğrarsan 20 günde de Ankara'ya gidemez insan Evet Yani mola yerinde işte abdest ihtiyacı için, bir su içmek için, çay içmek için durulabilir. Evet. E bugün burada yatalım deyip, her mola yerinde bir gün yatan, bir senede de Ankara'ya gidemez. Evet. Ankara onun için hayal olarak kalır. Evet. Rabbimizin ahiret olarak önümüze koyduğu hedef, yani ahiret davamız bizim. Dünyanın adamı olmadan, ahiretin adamı olarak yaşayabilmemiz... ...tamamen dünya ile ilişkimizi kesmemizi gerektirmiyor. Evet. Ama bir yolcunun Ankara'ya giderken... ...benzin ihtiyacı için... ...abdest ihtiyacı için... ...bir çay içmek için, uykusunu açmak için... ...üç dakika, beş dakika... ...istasyonlardan birine uğraması gibi... ...dünya ile bağlantımız olması gerekiyor. Aksi takdirde ahiret... ...hedef olarak... ...belli bir mesafede, şu kadar zamanda... Ulaşılabilecek bir şey olduğu halde bizim için hayal olur. Hadisi şerifi e, hepimiz çok iyi hatırlarız. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin... E, dünya ile bağlantısını anlatırken buyuruyor ya. Benim ne işim olacak dünya ile bir ağacın altında dinlenen Gölgele bir yolcu yani gibi. Ağacın evet. altında yani evim değil burası. Evet. Bir şey yoldayız dinleniyoruz gibi kabul edilmesi lazım. Şimdi Rabbimiz ahiret diye bir hedef koyuyor önümüze. Hedefiniz ahiret diyor. Ama hadi bir yürüyün sonunda geleceksiniz demiyor. Evet. Ben size ahireti gösteriyorum. Ama kim ne kadar da gelecek, kim gelecek veya gelmeyecek bunu tespit etmek için. Evet. Yani realite ile hayaldeki gelme arasındaki farkı ölçmek için Allah pek çok da istasyon koymuştur. Evet. Bu istasyonlarda reklamlar yanar ışıklar işte şu ucuz bu ucuz bir sürü hani istasyonların oluyor ya otoban kenarlarında bir yığın reklamlarda var. Kimi kulları Allah'ın bir solukta hedefe gittiler hiç dünyaya yani istasyonlara takılmadılar. Reklamlara aldanmadılar gittiğimiz yerde alırız ihtiyacımızı dediler. Kimi işte bir abdest ihtiyacı için uğradı. Kimi uğrada bir daha istasyondan çıkmadı, orada kaldı. Evet. Gibi. Biz de mümin olarak evvela bu mantığı anlamamız lazım. Yani ahiret bir gaye. Oraya iyi bir şekilde gitmemiz lazım. Bizim. Yani mantığı anlamak dediğinizde yani bu dünyada kalış sadece bir zaman kalışı değil. Yani yani bu zamanı çünkü herkes kat ediyor. Yani mecburen, kat mecburen kat ediyor, herkesin yok. Kat ediyor ama bu kalışı anlamlı kılmak, değil mi? Ahireti yol için... güzergahı evet. olarak kullanmak evet. gerekiyor. Evet. Çok enteresan hocam, Tevbe suresinde bir ayet. Bu manayı e, çok iyi zihnimize çakıştırıyor. Keşke oturup da müminler olarak biz e, Kur'an-ı Kerim'den kendimize günlük dersler çıkarabilsek. Allah Teala Tövbe suresinde ya eyü'llezine amenu ey iman edenler size ne oluyor izak ile lekum Allah yolunda olun Haydi Allah yoluna çıkın dendiğinde issakaltum ilal ard yere çakıldınız ne oluyor siz evet. yere çakılmak e, bizim de kullandığımız bir deyim evet, Arapçada evet. da var yere çakıldın hı hı. yani mesafe kat etmiyorsun hı. Demek ki donup kaldın. Donup kaldın ya da işte enerjin tükendi, iraden Şimdi, çözüldü. Demek ki bir Müslümanın hadi Allah yolunda ol. Yani Allah yolunda olmak ne demek? Dünyalık adam olma, ahiret adamı ol. Rabbinin rızasını kazan diyese bir davet yapılıyor. E bu davette niye yere çakılıp kalıyorsunuz? Yere çakılma e, ifadesi ne manaya kullanılabilir diye tereddüt ederiz. Yani ayağı mı kırıldı da yere çakıldı? O çevredeki bir şeye mi gözü takıldı? Ayetin devamı bunu açıklıyor bu sefer. Eravdeetum bil hayatid dünya. Siz dünya hayatından mı memnunsunuz? Evet. Bu dünya hayatı çok az bir şey ahirete ölçüldüğünde. Demek ki insanoğlunun çok açık bu ayetten anlıyoruz ki insanoğlunun ahiret yolculuğunda başına gelebilecek en büyük sıkıntı dünya cazibesine takılıp kalmasıdır. Bu cazibe kimimiz için arazidir. Evet. Kimimiz için eş çocuk sevgisidir. Kimimiz için siyasettir. Kimimiz için paradır. Kimimiz için dedikodudur, hoş görsünler mantığıdır. Evet. Ama şeytan her kafaya göre bir külah uyduruyor. Kimin zevki ne taraftayız onu oradan kışkırtıyor. Şehveti yüksek olana şehvetten bir tuzak kuruyor. Para sevdası olana paradan bir tuzak kuruyor. Ama her halükarda şeytanın vazifesi bizi çakılıp kalmış hale getirmektir. Evet. Allah ise hiç hızımızın kesilmemesini hatta gitgide artan bir hızla ahiret düşüncemiz olmasını istiyor. Çünkü üstadım şöyle bir gerçek var. Bir Müslüman ne kadar iyi Müslüman olabilir, ne kadar ahiret derdi varsa o kadar. Evet bu çok önemli bir şey. Yani, yani ahiret derdi insanın tempo düşürdükçe namaz da etkilenir bundan. Evet. Ailevi ilişkiler de etkilenir. Hatta konuşma alakı da ilgilenir. Evet. Çünkü ben yarın her kelimenin tek tek hesabını vereceğime inanırsam dikkatli konuşurum. Evet. Hesapsızken niye dikkatli konuşayım? Aç ağzını yum gözünü olur o zaman. Evet. Ne kadar bir Müslümanın ahiret diye bir endişesi derdi varsa bu endişe iki türlü ama. Cehennem korkusu da var. Cennet umudu da var. Evet. Yer yer cennet heyecanı cehennemden daha etkindir. Evet. Daha etkin de olmalıdır zaten. Mesela bir mümin cehennemde yanarım korkusu taşıdığı için mesela harama Haramlardan evet. birine bulaşmadığı kadar, ben yarın sevgili peygamberimle baş başa kalacağım, cennette olacağım, cennet ırmaklarının şakırtılarını dinleyeceğim diye de en azından cehennem korkusu kadar, belki ondan şey da dedim, daha fazla. hocam? Yani zamanımız e, insanların da bu cennet cehennem hassasiyetinin, mesela sahabede e, olduğu kadar dili olmadı gibi bir değerlendirmeye katılır mısınız? Sahabe şehitlik arzusu, sabah namazı kılma arzusu, gece ibadet etme arzusu, onlardaki cennet cehennemi yansıtıyordu. Evet. Bizdeki soğukluk da bizdeki cennet cehennemin oranını yansıtıyor. Bu çok doğal. Evet. Tekrar bu... aynı kurala dönüyoruz. Yani biz cenneti cehennemi er geç ölüyorsun, sonunda başına geliyor, yapacak bir şey yok diye görmek başka zaten cennet için olmalıyım ben diye düşünebilmek başka. Peki bu düşünce farkı nereden? Bu hassasiyet farkı nereden kaynaklanmış olabilir? Yani biraz psikoloji tahlili de yaparsak biraz bu çünkü dünyevileşmek işi yani böyle insanın psikolojisini de kavrayan yani hayata bakışını e, yönlendiren bir hadise Yani bir e, Teorik bir nazari bir felsefi Yanı da e, olan Şüphesiz. bir hadise Üstadım burada En büyük sorun Ashab-ı kiram yani ilk örnek evet. Müslümanlar ve bizim aramızda Ya da bizden sonraki nesiller arasında En büyük sorun Allah'a imandan kaynaklanıyor Evet, evet. Yani biz Allah'ı İman ederek kabul ediyoruz Sahabe de kabul etmiş Evet Fakat biz işte Kur'an indiren bir Allah Diye düşünüyoruz Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabına Şah damarınızdan daha yakın size Sizinle beraber olan Allah, diyor. Allah Burada evet. çok büyük fark var Bu farkı biz Herhangi bir Müslüman olarak Bir akide kitabımızı Mesela kelam kitabı deniyor, akide evet. kitabı açıp Allah'a imanla ilgili konuları okusak. Evet. Biz yani evet, 2000'li evet. yılların Müslüman Müslümanım. olarak bir de Enes İbni Malik'e ashab-ı en alimlerinden biri. Enes abi ya işte bize bir anlatsana Allah hakkında ne biliyorsun evet. desek çok iyi biliyorum ve iddia da etmek istiyorum ki benim bildiğimin onda birini bilmez Enes i̇bn Evet. Ama onun bir sözünü okumuştum hocam. Diyor ki sizin diyor la ilahe illallahınızdan başka sahabeye benzeyen yanınız yok diyor. Yüzeysel <gülüyor> bir benzeme. ağzımızdan çıkıyor. <gülüyor> evet, evet. Ki bunu kime söylüyor? Kendinden 50 evet, sene sonraki sonra, nesle yeterli, söylüyor. Evet. Bugünkü nesle söyleyecek bir şey de yoktu Ne söyleyecek? Evet. Dolayısıyla biz çok felsefe biliyoruz. Evet. Felsefe biliyoruz. Mesela çok basit bir misal... Sahabiye Allah seni yakacak dendiğinde... ...kolunu tutuyor yandı mı bir yerim diye... Allah, Allah evet... ...ama bizden birine yanacak dendiğinde... ...yani etim erimeyeceğine göre... ...bu yakış herhalde ışınlı bir yakma mıdır diye diyoruz... Evet. ...çok şey biliyoruz biz... Evet. ...bildiğimiz batırdı bizi... Evet. ...şimdi mesela yine sahabeye ait bir söz... ...diyor ki... E, siz Kur'an ayetlerini dinlediğinizde cehennem tehdidiğini dinlediğiniz ya da münafıklar evet, dinlediğinde evet. burnundaki bir sinek vızıltısı gibi hissediyorsunuz bunu. Evet. Ama sahabe dinlediğinde altında durduğu bir kaya'nın üstüne yıkılacağını zannediyordu diyor. Evet. Çok önemli farklar bunlar. Bu sebeple biz Peki hayat. Peki bu bilgi farkı yani bizim için. ...böyle bir noktaya gelmeyi... ...kaçınılmaz mı Kılar hocam? Yani bir gün bu noktaya geldik bir defa... ...yapacak bir şey yok yani hayat evet. böyle... ...gibi hı hı. şimdi ama... ...bu felsefeye girildikçe... ...ki gitgide büyüyor felsefe... Evet. ...mesela çok enteresan hocam... ...mesela çok... ...böyle ashab-ı kiramın... ...aklını uçuracak bir derin... ...meseleyi bir Müslüman soruyor... Hocam diyor nette aradım diyor bulamadım diyor ee, bu konuyu diyor nasıl cevaplandıracaksınız diyor zannedersin ki ev Mahfuz'da aradı da ...bulamadı gibi net <gülüyor> evet. ne, nedir ki bilgi çöplüğü evet. ama dikkat ederseniz ev hanımından filan camimizin görevlisine kadar herkesin bir çöplükten başka bir şey olmayan bilgi çöplüğü bilenin bilmeyenin konuştuğu yazdığı çizdiği bir çöplük evet. bilgi kaynağı kaynağı. Ondan sonra da ashab-ı kiram düzeyinde iman arıyoruz. Evet. Yani karıştırdığımız çöplükten milyonda bir bir mücevher çıkacak ya da çıkmayacak çöplük nihayetinde bu. Evet. Yani yüz trilyon negatif şey varsa bir tane doğru bir şey var bunun içinde veya o da yok belki. Ama ashab-ı kiramda o nihayet o anayetten başka bir şey bilmiyor. Evet. Saf berrak enerjiyi aslından yani ilahi kelamda doğrudan ilişkisi yani, var. Kalbini imanır. açmış. Aynı şekilde Allah'a evet. imanımızda bir sorun var. Bu da temel kaynak olan bizi Allahla buluşturan Azze ocel, Kur'anımızı felsefe penceresinden bakışımızdan kaynaklanıyor. Evet. Mesela bir Müslümanın herhangi bir hükümle ilgili e, acaba ...bunun başka bir anlamı var mı... ...diye sorması düşünülemez... ...ama soruyoruz hepimiz... ...acaba evet. diye soruyoruz... Evet. ...hatta hatta tefsir <gülüyor> neye diyoruz biz... ...mantık olarak... ...bizi ikna edebilecek şeye tefsir... ...diyoruz... Evet. ...mesela yeni bir tefsir... ...arayan birisi... ...Rabbim ne buyurdu anlayayım... ...iyice bir Türkçe yazılmış olsun diye anlamıyor... ...çağdaş mantıkla... ...izah edilmiş diyor... Evet. Eğer Allah'ın kitabı çağdaş mantıkla izah edilirse o indirilmiş Enes bin Malik'i Ebu Bekir'i radıyallahu anh'ım ihya etmiş olan kitap olmaz o zaman. Evet. Bütün çağlar Kur'an-ı Kerim'e doğru akması gerekirken, Kur'an-ı Kerim'i çağın şu düzeyine bu düzeyine tercüme edilmesini kastetmiyorum. Evet. Yani bu çağın, işte şımarık nesli, şımarık çocuk. Çağdaş mantık diye bir norm koyuyoruz bir norm, önce. Kendimiz koyuyoruz. Kendimiz bir norm koyuyoruz. Allah'ın kelamını yani oradan gelen bilgiyi onun içine nasıl sığdırabiliriz Gibi. Gibi bakıyoruz. Yani biz evet. Konfeksiyondan hazır elbise almaya talip değiliz. Terzi bedenimize göre yapsın bunu. Evet. Yani bana göre bir model bitsin gibi oluyor. Buradan çok üzücü bir noktaya geliyoruz. Teslimiyet sorunumuz. Şimdi Allahü Teala'yı yüzde yüz böyle berrak ashab-ı kiram gibi değil de bir sürü felsefeden süzerek, süzerek geliyoruz. teslim olmaya çalışıyoruz. Yani Bu defada içimiz durulmuyor. Daha önceki konuşmalarımızdan birinde örnek vermiştim zannediyorum. Yani Fahru Razi'nin işte Allah'ın varlığıyla ilgili bin belge bulabileceğine hmm. dair bir söz söylenince yaşlı bir kadın. ...onun bin şüphesi olmasa bin belge aramazdı diyor. Evet. Çünkü kadın için böyle bir dert yok ki. Yani evet. Allah'a iman ettim tamam mı Allah evet. bu. Yani Koca kur, karı imanı derler bazen yani öyle şeyler. Yani maalesef için. onu arıyor gibi oluyoruz. Evet. Buradan üstadım... Bu ...dünyevileşmeye... E, ...dünyevileşmeye kayıyoruz ama temelini evet. konuşalım istiyoruz. Şimdi mesela... E, Medreseler vardı. İnsanlar oradan Kur'an-ı Kerim öğreniyorlardı. Şimdi onun yerine işte imam hatibiseleri var. ilahiyat fakülteleri var. Ee, yakın bir zamanda bir fakül ilahiyat fakültelerinden birinden mezun olan e, bir genç grubu ziyaretime geldiler. Sağ olsunlar. Ee, bana dediler ki hocam biz bu mesleğe atılacağız. Seni dinliyoruz. Senin gibi ...nasıl hoca oluruz? Dedi. Hmm. Dedim bir daha beni örnek almayın dedim. Ebu Hanife var, Ebu Hanife'yi örnek alın. E, tamam yani biz iyi bir hoca nasıl oluruz diye güzel. sonra söylediler. Güzel der. bir kaygı. Ha, çok güzel. Gençler güzel. yeni He. mezun olmuşlar. Hatta KPSS'ye bile hazırlanmadan biz sana gelmeye hmm. karar ettik dedi. Dört tane genç, Nur gibi güzel. Dedim hangi fakülteden mezun oldunuz? Filan fakülteden dediler. Güzel. Dedim ki gençler size çok e, rahatsız olmayacaksanız soru soracağım. ...dört yıl okudun, yok beş yıl okuduk hocam dedi... ...bir de hazır hazırlıklar, o da güzel aynen. dedi, çok güzel... ...bu beş yıl içinde... ...sabah namazını... ...kalkmanın... ...heyecanını anlatan... ...kalkmayan gününü harap eder... ...diye bir saatlik bir konuşma dinlediniz mi sizden... ...birbirine baktılar, hocam böyle bir şey hatırlamıyoruz dediler... ...peki... ...faizli dünya ve faizsiz dünya var... ...biz faizsiz dünya için mücadele ediyoruz... ...faizli dünyada... ...bu mevcut şirk düzenlerinin... ...başımıza bela ettiği sistemdir... ...bunu kaldırmadıkça biz helal yiyemeyiz... ...bu dünyada gibi... ...bir briefing aldınız mı... ...biri dedi ki... Seyyid Kutub'un tefsirinden örnek verirken... ...tefsir hocamız... ...bilhassa faiz ayetleri çok güzeldir demişti... ...onu hatırlıyorum dedi... Evet. ...yavrum dedim onu demiyorum... ...faizle ilgili özel bir ders aldınız... Dedim, ...almadık diye çıktı... Evet. Dedi. ...dedim iki, üç... Fakültenin bahçesine bir gün hocalarınızdan biri gösterip gençler siz alim olacaksınız. Şu manzara iyi değil. Kantinin önünde bu kız erkek arkadaşlar bu kadar iç içici olmayın. Biz başka bir toplumun insanlarıyız. Her ne kadar fakültede hürriyet varsa da sallatan korkun. Eee biri dedik hocam diye dedi, hocalar vay be hocalık bu aleme gelecekti filan diye dedi, dedilerdi dedi. ama böyle bir ders görmemiş. Dedim ki güzelim. Bakın dedim. Siz sabah namazı heyecanı almamışsınız. Evet, Ekonominin Bizim niye ekonomimiz olmayacağına Dair işareti olan şeyin Özünü almamışsınız Ahlaksız Alim olursa bir işe yaramaz Diye bir bilgi almamışsınız Siz bu müminlerin Önüne geçseniz Müminler sizi arkasına atarlar zaten Yani evet. bir farkınız olmaz Örnek önder olamazsınız Size ben Bütün imtihanlardan önce gidin bir alemin dizinin dibine oturun. Ondan bir sene baştan aşağı bir İlmahal kitabını bir tasavvuf kitabını okuyun. İhiyadan size bölümler okutsun. Ondan sonra istediğiniz yere, istediğiniz imtihana gidin. En dinsiz topluma bile gitseniz sizi Allah korur o zaman. Sabah zımbazı heyecanınız yok. Paranın helali ile ilgili bilginiz yok. Ne biliyorsunuz siz dedim. Merak et diyoruz. dediler. Niye yorumluyorsunuz? Böyle dedim ki güzelim siz Din felsefesi biliyorsunuz. Evet. Din üzerinden ahkam kesme, dini konuşma, Allah'a ve peygambere ait e, Ebu Hanife'de de sembolik olarak bulunan dini yorumlama hakkını dört senelik birkaç saat her gün ders görmek sonunda elde ettiğiniz bir diplomayla kendinizde bu hakkı görüyorsunuz. Bu hak sizde olabilir. Devlet de size verdiği belgeyle sen konuştuğun hakkında istediğin kadar diyebilir. Ama müminlerin vicdanı sizi hiçbir zaman kabul etmeyecek. Seni devletin memur olduğun sürece arkanda namaz kılacak, nasıl yapacaktım diye soracak. Emekli olunca sıradan kahve insanı olacaksınız. Allah Teala da zaten sizin gibilerine bu ilmi havale etmek istemiyordu dedim. Çok etkilendi gençler. İstanbul, e çok sarsıcı sözler bu İstanbul'da da olmadıkları için evet. Benim, benim yanımda da kalamadılar Zaten ben öyle bir talepte bulunamam onlara Neticede Bunu şimdi nereye örneklendirmek istiyorum hocam Evet Ciddi bir şekilde ilim imkanımız var Ciddi bir şekilde Bilgi kaynaklarını tak yapıyorsun Tuşa buzuyorsun Dünya önünde Açılıyor, te evet. Bütün tefsirler önünde oluyor Ama sabah namazı Heyecanı diye bir dert yok Evet. Bu din adına en üst makamlara gelecek insanlarda. E, öbür taraftan ekonominin Can damarı olan yani Mümin ekonomiyle Mümin olmayan ekonomiyi En kırmızı çizgilerle ayıran şeyler Hakkında bir heyecan yok Burada işte en kritik şey ne Hocam en, kritik, en önemli Zaaf ne onu isterseniz en, Kısaca ona temas en, edelim Bu bölüme bir ara vermemiz lazım En zaaf noktamız bizim bilgimizin namaz gibi ibadet için olmayışıdır. Evet. Bilgi diploma ve iş için oldu. Bilgiyi min hayatımızın bir tamamlayıcısı gibi. Yani nasıl evet. namaz kılıyorsam ya da niye namaz kılıyorsam o ruhla benim ilim elde etmem gerekiyordu. Evet. evet, evet. Kudüs benim için neyi yansıtıyorsa, evet. Mekke Medine neyi yansıtıyorsa. ...bir ilm halden abdest bölümünü... ...okumamda onu yansıtıyor olması... ...çünkü ikisi de beni aynı Allah'a ulaştıracak... Evet. ...yani evet. ilim de bir kıble... ...gibi benim için... Evet. ...adisi şerif de ravza mutahara... ...gibi benim için... Evet. ...bu mantığı yakalamadıkça biz... ...zorlanacağız... ...ve felsefe yapmak için ilim öğreneceğiz... ...tez hazırlamak... ...birbirimize galip çıkmak için... hazırlayacağız. Evet. Evet. ...yani bunu en basit örneğiyle... ...mesela avamın önünde... Tartışan iki hoca efendi düşünün televizyon kanalında evet, veya evet, başka bir evet. avamın önünde. Kendileri tam on sene o tezi hazırlamak için uğraşmışlar. Evet. On satır okumamış insanların önünde bu konuyu tartışıyorlar. Ya. Ve o insanlara kıyamete kadar lazım olacak bir konu değil. Değil ve kafa karıştırıyor. Yani bir yere maalesef, gittim. Evet. Bir dakikamız Böyle, daha bir var dakikamız hocam. Var bir dakikamız var hocam. Konuşma yapacağım. Biri dedik hocam dedi... Bir iki dakika bize lütfen ayır. Geçen hafta senden önce biri burada konuştu dedi. Çok da değerli bir büyük alemdi dedi. Kim dedim? İsim vermediler. Vermeyelim dedi ama çok büyük alemdi. Nereden anladınız ilmini dedim. Hocam hiç anlamadığımız şeyler söyledi. Yani çok enteresan hocam. Hiç anlamadım. Yani susturmuş. Bitirmiş insanlar. Ama konu neymiş biliyor musunuz hocam? Çok önemli. Allahu Teala'nın sözünü ettiği Adem şu bizim babamız Adem mi? O cennet evet, bizim evet. bildiğimiz gideceğimiz cennet mi? Yoksa bir, bir köşkün bahçesi miydi o cennet? Evet, evet. Bir saat bunu konuşmuş kafaları karışmış insanların. Evet. Ben tabii onların anlayacağı bir makul cevap verdim. Konuyu dağıttım. Evet, evet. Ee, biz dedim gideceğimiz cenneti konuşalım. Gerisini başkaları konuşsun. Evet. Yani üstadım bu çok abes bir hareket. Evet. evet. Böyle şeyler işte bizi... Belki yarın maazallah mümin olduğumuz halde Allah'ın zatıyla ilgili şeyleri konuşmaya sevk edecek. Evet Allah korusun. Ve neyi kaybedeceğiz? İçimizde olması gereken Allah heyecanını kaybedeceğiz. Evet, evet. Allah heyecanını kaybettin mi melek de gidiyor. ahiret iman da gidiyor. O zaman faiz de serbest. Zaten. Sen de gidiyorsun. Yani Yok, o zaman faiz da, de abi, serbest, abi. zina da serbest, o kumar da serbest. mümin de gidiyor, gidiyor. Evet, insan da gidiyor. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Ee, i̇kinci bölümde biraz diyorum ahiret müflisi olmak olmamak onu konuşalım. Kısa bir ara veriyoruz değerli dinleyiciler bizden ayrılmayınız.